Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, dünya genelinde çok uluslu ve yaygın tedarik ağına sahip şirketler başta olmak üzere kurumsal şirketler sürdürülebilirlik tarihleri kapsamında elektrik kullanımlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya önem verirken enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiği yeşil sertifikalar yoluyla da kanıtlanıyor. Bu kapsamda şirketlere yeşil sertifikalar yoluyla yenilenebilir enerji satış üretici ve tedarikçiler için de alternatif bir iş modeli haline gelmeye başladı. Türkiye'de de YEC-G uygulamasının Haziran'da başlaması bekleniyor. Bu belgelerle tüketicilere tedarik edilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiği ispat edilecek ve ortaya konacak. Şura'nın raporuna göre EPDK'nın yol haritasında Türkiye'deki sertifikaların Avrupa Birliği'nde geçerli kazanmasının sağlanması için ilgili kuruluşlara önce üye olması planlanıyor. Bu sayede Türkiye'nin menşe garantisi veren belge-i ihraç hakkı elde etmesi ve yenilenebilir enerji üreticilerinin de yurt dışında gelir sağlayabilecekleri yeni bir pazara erişebilmeleri hedefleniyor. Japonya'da tüm dünyaya baharın müjdecisi olarak yayılan ve asırlardır sanatçılara, şairlere ilham kaynağı olan kiraz çiçekleri bu yıl Kyoto'da 26 Mart'ta açtı. Böylece kiraz çiçekleri kayıt altına alınan 1200 yıldır ilk kez bu kadar erken açmış oldu. Bu ortalama açma tarihinden 10 gün öncesine denk geliyor. Bilim insanları bu durumun nedeninin iklim krizi olduğunu söylüyor. Japonya Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Sakura açışında rekor erken tarih açıklarken bunun da küresel ısınma bağlantısı kurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bunun hükümetin konuyla ilgili resmi kayıt tutmaya başladığı 1953'ten beri en erken sakura açma tarihi olduğunu belirtti. 1200 yıllık kayıt tutulması ve bugüne kadar kayıtların da yıllık olarak gelmesi de ayrı ve özel bir yerleşiklik durumu. Sağlık ve Çevre Birliği, HİL tarafından yayınlanan Türkiye'de kronik kömür kirliliği, kömürün sağlık yükü ve kömür bağımlılığını sonlandırmak raporu, Termik santrallerden kaynaklı hava kirliliğinin yarattığı sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. Rapora göre hava kirliliğinden herkes etkileniyor ancak bazıları daha fazla. Bu gruplar hamileler, çocuklar, yaşlılar, astım ve kalp gibi kronik hastalığı olanlar. Elektrik, ısınma ve sanayi amaçlı kullanılan kömürün dünyadaki en büyük ikinci civa emisyon kaynağı olduğuna dikkat çeken çalışma termik santrallerden kaynaklanan civanın da kolayca buharlaşarak hava yoluyla yayıldığını belirtiyor. Kirli hava başta büyüme çağındaki çocuklarda telafi edilmesi mümkün olmayan bilişsel bozukluklara neden oluyor. Hava kirliliğine özellikle de civaya maruz kalan çocukların daha sonraki yıllarda hastalık geliştirme riski artıyor. 2019 yılında Türkiye'deki kömür yakıtlı termik santrallerden kaynaklı civa emisyonunun çocuklarda toplam 8850 IQ puanı kaybına neden olduğunu vurgulayan rapora göre Birleşmiş Milletler Çevre Programı 2018 Küresel Civa Değerlendirme Raporu verilerine göre de Türkiye'de Linyit ve taş kömürü termik santrallerinden her yıl 6 ton civa kirliliğine neden olduğu vurgulanıyor. Çocuklarımız aptallaşıyor. Dolayısıyla geleceğimiz kararıyor. Avustralya'nın son 2 yıldır kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla gündeme gelen Yeni Güney Galler Eyaleti'nde son 10 yıldaki en az yangın görülen yılın yaşandığı açıklandı. 2019 ve 2020'de kurak yaz ayları geçiren ve bu nedenle de büyük yangınlarla mücadele eden Avustralya'da son yılların en soğuk ve yağışlı yaz ayları yaşanır. Geçtiğimiz yıl kuraklık ve orman yangınlarından zarar gören Avustralya halkı şimdi de sel ve yoğun yağışlarla mücadele ediyor. İncelenen hava durumu verilerine göre son 4 yılın en yağışlı, son 9 da en soğuk yaz aylarını geçiren Avustralya bu kez ülkenin doğu kıyılarında da Seller yaşamaya başladı, iklimler değişiyor. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Suvermez Köyü'nde çocukluk hayali orman oluşturmak için çaba gösteren 66 yaşındaki emekli işçi Erdoğan Yücel, eski mera arazisinde 7 yılda yaklaşık 10 bin fidanı toprakla buluşturmuş. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında şoförlük yaptıktan sonra emekli olup memleketine dönmüş Yücel. Köyün dışındaki çorak araziyi yeşile donatmak için de 2014'te Kolları sıvamış. Su Vermez Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurmuş. Dernek aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurarak 302 bin metrekare arazinin ormanlık alan statüsüne dönüştürülmesini sağlamış. Bravo Erdoğan Yücel. Ben Uygar esmi ve programlarımızı derleyen Büşra Yer. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozitif mutlu bir haberle veda ediyoruz. Independent Türkçenin aktardığına göre 12 Mart'ta Science Immunology dergisine yayınlanan bir araştırmada bilim insanları Subastian adlı uzaktan kumanda edilebilen bir cihaz sayesinde denizdeki gram negatif bakterileri toplamış. Daha sonra araştırma gemilerindeki laboratuvarda denizden çıkardıkları hücre kültürlerini incelemişler. Bilim insanları buldukları tek hücreli organizmaların memeli hücreler tarafından tanınıp tanınmayacağını denemek için 50 bakteriden Bu canlıların derisi olarak düşünülebilecek bir lipopolisakkarit tabakayı ayırmış. Araştırmacılar bu tabakayı insan ve fare hücreleriyle etkileşme soktuklarında numunelerin %80'inde bağışıklık sistemi tepkisi yaratmamış. Bilim insanları bakterileri bu şekilde görünmez kılan özelliğin ne olduğunu henüz tam tespit edemezken bunun lipopolisakkarit tabakasıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor. Organ transplantları için ilginç bir keşif olabilir. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esankal. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesnun, Uygar Özel Sadece bugünkü değil